diyalog vardı hatırlarsanız. Haber veriyordu Huzeyfe radıyallahu anh Resulullah ve vesselam'dan rivayet ediyordu. ve vesselam öyle buyurdu. Gün gelecek diyor. İslam e, elbisenin üzerinden desenin silinip yok olduğu gibi silinip yok olacaktır. Yani eskiyecek, böyle izleri kalacak. İnsanlar namaz nedir, hac nedir, oruç nedir, zekat nedir, bilmeksizin sadece La İlahe illallah diyecekler. Sıla Rahimahullah ona diyor ki, Ya Huzeyfe diyor, onların La İlahe illallah demelerinin onlara nasıl bir faydası olur? İki üç defa bunu ısrar edince, Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki, Öyle deme, bu söz onların en azından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 O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği ''Benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Kulluha finnâr illa واحدة. Dediler ki ''Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'' Pardon Aleyhisselatü Vesselam dedi ''Hepsi ateştedir ancak birisi müstesna'' Dediler ki ''Men hiye ya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'' Bu hangi fırkadır dediler? Ayet ve dedi ki: "Vahiy el birinde dedi vahiy el cemaah, bir başka rivayette "Ve ma ana alayhi ve ashabihi, ben ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda gidenlerdir." Dolayısıyla gerçekten mutlaka bu taife var olmaya devam edecektir. Buradan da kastedilen ashabın anlayışı üzerine olanlar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 ediyorlardır. İslam tarihinde dördüncü asra kadar belirli şahısları taklit etme anlamında taklit ve taasub yoktu. Yani e, hicri dördüncü asra kadar ya da e, ilk dördüncü asra kadar bir, iki, üç ve dördüncü asra kadar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 iştihadı kendince kurumsallaştı yani e, bir konuyla alakalı bu gerek fıkhi olsun gerek akidevi olsun e, bu konularla ilgili yaptıkları iştihad o mezhebin iştihadı olarak kurumsallaşmaya başladı ve bunun hala böyle olmakta olduğunu görmekteyiz yani adama bakıyorsunuz eee Meslerle ilgili mesela diyelim ki çoraba meshetme ile ilgili kendi mezhebi öyle kurumsallaşmış ki bu konu kendi mezhebinin dediğinin dışına çıkmıyor. Mezhep hata da etse, mezhep hata da etse ona uyuyor. Mezhep isabet de etse ona uyuyor. İşte bunun sebebi taklittir. Bunun sebebi mezhep imamların anlaşılamamasıdır.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 Zariyat suresinin 21. ayetidir. İçinizde deliller var. Görmüyor musunuz? Ve gerçekten bununla ilgili bununla ilgili oldukça fazla ayetler vardır. Mesela Allah azze ve celle ayette buyuruyor elem nec'alil arda mihada vel cibale evtada ve halaknâkume zuvâce İşte biz yeri bir döşek yaratmadık mı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 ve insan aklının da buna uygun yaratıldığını haber vermektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ayette şöyle buyurur. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Nasıl aklediyorsunuz? Veyahut, اَفَلَا تَذَكَّرُونَ te Nasıl düşünüyorsunuz? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sürekli tefekküre,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 O dökülmüş bir sudan yaratıldı. Veyahut Hac suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyuhennâs, in kuntum fi fe min Ey insanlar, siz öldükten sonra tekrar yaratılma konusunda şüphede iseniz, önce siz cevap veriniz, siz nasıl var oldunuz?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 Gerçekten biz bunu sana vahiy ile sen bunu nereden bileceksin? Ya eyühennas in kuntum fi raybin min el-ba's fe inna halaknakum min turab, summa min nutfe, sonra bir <gülüyor> nutfeden, summa min halaka, sonra bir alaktan, summa min mudga, sonra bir mudgadan yani bir çiğnemiş et et parçasından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 diyor ve ondan sonra okumaktan vazgeçiyor. Yani aynı ben de İmam-ı Şafii rahimeullah gibi diyorum ki biz de bütün eksik ve kusurlarımıza rağmen bir çalışma yapıp ortaya koymaya gayret ettik. Allah Subhanahu ve Teala'dan yardım dileyerek faydalı olmasını umarak hatalarımız kendimize, ancak isabet ettiğimiz yerler ise Allah'tandır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 En tükmine billahi ve meleiketih ve kutubihi ve rusuli devam etti. Yani imanın esaslarını saydı. Sonra onu tasdik etti ve arkasından dedi ki, Akbim ah yani İslam, o zaman bana İslam'dan haber ver dedi. ve selam da ona İslam'ın esaslarını saydı. Dolayısıyla iman ve İslam yani ayrı ayrı sorulurlarsa, bunun tarifinde imanı ayrı anlatırız,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 İnsanların onun Müslüman bilmesiyle alakalıdır. Yoksa Ali Said v. Selam'ın dediği gibi, onun kalbi Allah'a aittir. Yani La İlla illallah Muhammed Rasulullah diyen canını ve malını benden korumuştur diyor Allah Resulü Said v. Selam. Geri kalan durumu ise Allah'a aittir. Dolayısıyla o kişinin durumunu e, biz Allah'a havale ederiz. Dolayısıyla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 bir görüşü delilsiz kabullenmektir bu tanıma göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in sözünü kabullenmek taklit olmaz dikkat ediniz taklit bir görüşü delilsiz kabullenmektir ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üstesna niçin? çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in kendisi bizzat delildir hüccetin kendisidir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 Çünkü Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Ve ma yentaki ani'l heva in huwa illa vahiyun yuha." Diyor ki: O hevadan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak bir vahidir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hevadan konuşmaz. Ya da "Ve ma ataakumur rasul وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Resul size neyi verdiyse onu alınız aleyhissalatü vesselam. Sizi neyden sakındırdıysa ondan da sakınınız. Dolayısıyla Allah subhanahu ve taala bizzat onu hüccet olarak bizlere göndermiştir. Hatırlayınız. Mennebi'yuh kabirde sorulacak üç şeyden biridir aleyhissalatü vesselam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 bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Yani sen seni Allah seni sevsin mi istiyorsun? O halde, kul, in kuntum tehipbun Allah'a, fettabiğoni, fettabiğoni, yahbibkumullah, yaghfirlekum dunubekum. De, o halde, bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Fettabiğoni, bana tabi olunuz ve sizin Günahlarınızı bağışlasın. Dolayısıyla bununla ilgili delillerimiz oldukça fazladır. Oldukça fazladır. Men etar Rasule fakat eta Allah. Nisan 80. ayet. Ya da e, Ahzab 36'da Ahzab 36. ayette wa makan eli mu'minil wa la mu'mineti ida kadallah wa rasuluhu amran an yikuna lehum khiyaratan min amrihim.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 Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman diyor. Ya da Nisa Suresi 59. ayette "Fe entezatun fi şey'in ferdûhu ila Allahi ver Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman bunu Allah'a götürünüz demiyor. "Ve Resul'üne götürün" diyor. Yani dolayısıyla Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam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 Biliyorsunuz Zeynep bint Cahş radıyallahu anha Allah Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona Zeyd ile evlenmesini söyledi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, Zeyd radıyallahu anh'a evlenmesini söyledi ona. O önce bunu istemedi. Yani evlilik konu uzun ben ona girmeyeceğim. Sadece örnek vereceğim. Araştırın inşallah.